الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين hayırlı akşamlar değerli kardeşlerim inşallah eee soru cevap şeklinde bir ders yapabiliriz sorularınız varsa ekrana yazın inşallah Elimizden geldiği kadar cevap vermeye çalışalım. Sorularınızı bekliyorum. Yoksa daha önceden Musa kardeşimiz bir takım sorular sormuştu. Onlarla ilgili eee cevaplarımız olabilir. Sanıyorum eee Musa kardeşimiz yok mu aranızda? Kendisi ekranda görünüyor ama Evet. Birazdan gelir diyorsunuz. Peki. Eee burada bulunan kardeşlerimizin bir eee soracak olduğu soru var mı? Evet. Biraz önce eee Ebu Musab hocamıza da eee soru soruldu. Eee sihirle ilgili cevap cevabını verdi gerçi. Bu konuyla ilgili Musa kardeşimizle eee bir sohbetimiz olsun demişti. Evet. Eee Tabii olabilir. Yani bir soru olursa bir başlangıç olur. ki eee Tunsa kardeşimiz göndermişti bazı soru şeyleri de. <gülüyor> Bir bakalım. <gülüyor> evet. Allah Celle Celalü kandan münezzehtir